Berisham, efendim, Berisham, efendim, de kara döner, de kara döner, de kara döner. Pazar kabusları, <Gülüyor> pazar kabusları, pazar kabusları. Pazar kabusları. Pazar kabusları. Pazar kabusları pazar kabusları. Pazar kabusları Veli'nin cehenneme dönen tatil günü vukuatının bu son bölümünde yine beraberiz dinleyiciler. Acı tatlı şu beraberliğimizde sizlerden ayrılmanın verdiği derin hüzün, Veli'den ayrılmanın verdiği müthiş sevinçle birleşerek böyle bir çelişik, ne bileyim bir karmaşık, ikircikli, ne bileyim böyle bir biraz belki paradoksal bir ruh hali doğuruyor bende. Sokak satıcısından, telefon sapıklarından, münasebetsiz komşulardan bunalan Veli, çareyi evden uzaklaşmakta bulunur. cep telefonunu alır, Patronunu arar, geçen bölüm komşusuna vermek üzere elini aldığı... ...içinde omlet olan tava hala elindedir. Alo patron, e ben iş yanına gideyim diyorum ya. E Güvenlikte anahtar var mı? Evet, bugün tatil biliyorum. Çalışmak istiyorum, sakıncası mı var? Ta tamam o zaman, e sorun yok demektir. E ben çıkıyorum o zaman. E saygılar patron. Telefonunu kapar Veli, söylenirken giymeye başlar. Tavanın hala elinde olduğunu fark eder, hışımla bırakır tavayı. Neme gerek sütlü börek. Git paşa paşa işine. Ulan kapılarda bekleriz, kriz ayağına bir Allah'ın kulu gelmez dükkana. Ev oldu ana baba günü. Giderim işe, orada uyurum ya. Veli yanılmaktadır. Çilesi bitmemiştir henüz. Aniden patates satıcısının sesi gelir dışarıdan. Vatandaş uyuma, limonuna sahip çık. için fasulye burada atın buzluğa unutun orada gel Adamın sesini duyunca sinirlenmiştir veli eliyle anlını saçlarını oluşturur gariban veli hışımla giyerken ayakkabılarını bu zeka düzeyiyle nasıl beceriyorsa bilinmez konuşur aynı zamanda Ulan adamı illa katil edecekler ya ben seni doğramaz mıyım hapiste rahat bir uyku çekmez miyim Kapıyı açar çıkar ve patatesçiye doğru koşar veli Aha uykucu manyak geliyor. Baskaza Ali, baskaza uykucu manyak burada. Ne komik koşuyor bu ya? Aha bak viraj alamadan düştü salak. Yine kalktı ayağa. Salak malaka mazim ne adam ve selam. Bak nefesi tıkandı. Yerini verdi yine koca adam. Görüyor musun Ali? vitamini gel vatandaş. Kondisyonsuz ciğerlere birebir gel. Lafarımızda sinire, uykusuzluğa da birebir gel. <gülüyor> Pazar kabusları, pazar kabusları, pazar kabusları, pazar kabusları. Pazar kabusları. Pazar kabusları. FM. Very FM. Perşane Fan. Perşane şu saatlerde peki Mustafa Sırtaş, teknik çocuklar. <gülüyor> tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persane.com www.persane.com <gülüyor>